Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bir 10 dakika kadar gecikme oldu. Kusura bakmayın. Bu akşam Ahzat suresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve safihi ecmain. Biliyorsunuz 59. ayeti kerime ile başlamıştık. İnşallah 68. ayet kerimeye kadar o bölüm yani Elmalı Hamdi Yazır'ın da bir bölüm olarak ele aldığı kısmı okuyacağız. Zaten son kısmı neredeyse hiç tefsir etmemiş merhum. Sadece mealini verip geçmiş. Biz burayı niçin seçmiştik? İşte 59. ayet kelime de tesettür meselesi bahsedildiği için seçmiştik biliyorsunuz. Ve oraya da başlamıştık geçen hafta. Ee, şöyle diyordu Rabbimiz Tanzil Ya eyyuha nenbi ul li ve banatike ve nisa il mukminin ey peygamber eşlerine kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle yudnine aleyhim min celabi bihin Cilbaplarından üzerlerini sıkı sıkı örtsünler. Cilbap vücudu baştan aşağı örten çarşaf, ferace, cağır gibi dış kisvenin adıdır demiştik. İşte idna yani o yüdnine ifadesinin kökü olan idna üzerinde duruyacak şimdi Elmallah Hamdiyazır merhum. E, dena biliyorsunuz kelimesini biz biliriz, deni kelimesini biliriz. Yaklaştırmak demek ise de idna, ala ile sılalanması, e, tazmin suretiyle sarkıtmak manasını da ifade ettiğinden üzerinden sıkı örtmek demek olur. Cilbaptan örtmek tabirinde de iki vecih vardır. Birisi cilbablarından, birisiyle bütün bedeni sıkıca örtmek, birisi de cilbabın bir tarafıyla başından yüzünü örtmek demek olur. Diyor Elmalı Hamdi yazır. Yani göreceksiniz arkadaşlar bizim bu e, örtülme şeklimiz şu anda bazılarına çok çok fazla gelen e, fazla geldiği için e, efendim <gülüyor> iman edenler açısından yani bunun gerekliliğine iman edenler açısından diyorum bazı kardeşlerimizin e, bu kadarını bile fazla bularak rahatsız oldukları ve kendi kimlikleriyle yani bağdaştırmakta zorluk çektikleri bu örtü aslında bizim klasik metinlerimizde tarif edilen örtünme şekilleri içerisinde en hafifidir bizim örtünme şeklimiz. Onu da bu vesileyle söylemiş olalım. Şimdi ne diyor Elmallah Hamdi yazır? Yani burada yüdnine aleyhinne incelabi bihin yani ala ee, Harficeli ile geldiği için üzerinden sıkıca e, örtmek anlamına geliyor. E, bunun da iki anlamı var. Bütün bedeni sıkıca örtmek biri, biri de cilbabın bir tarafıyla başından yüzünü de örtmek demek olur. Biliyorsunuz yani e, bu konuyu incelediyseniz bilirsiniz bazı mezheplere göre hatta fukaha'nın neredeyse diyelim <gülüyor> klasik dönem için söylüyorum çoğunluğuna göre kadının yüzü de örtülmesi gerekir efendim mesela son dönem müelliflerinden Muhammed Hamidullah da bu fikirdedir yani onun kitabına bakarsanız bunu görürsünüz efendim sadece hanefiler ve bazı şimdi yanlış olmasın bir bir, bir mezhep daha kadının yüzünün de açık olabileceğini ama onun da herhangi bir fitne korkusu durumunda kapatması gerektiğini söylerler. Dolayısıyla kadının yüzünün örtülmesi meselesi böyle istisnai bir konu değildir metinlerimizde. Dini kaynaklarımızda arkadaşlar. Şimdi bu yudnīne aleyhine min celābi neyi şöyle anlatıyor. E, bu buna göre yani bu iki anlama göre bunu yapmanın iki şekli vardır diyor. Birisi kaşlarına kadar başını örttükten sonra kaşlarına kadar başını örttükten sonra büküp yüzünü de örtmek ve yalnız tek bir gözünü açık bırakmak. Ee, hemen dipnot düşmüş bizler yetiştiğimiz zaman memleketlerimizde validelerimizin tesettür tarzı buydu diyor ee, Elmalı Hamdi yazır. İkincisi de alnının üzerinden sıkıca sardıktan sonra burnunun üzerinden dolayıp gözlerinin ikisi de açık kalsa bile yüzün kısmı azamını ve göğsü tamamen örtmüş bulunmaktır. İkinci dipnot burada 1310'da İstanbul'a geldiğim zaman İstanbul hanımlarının bir peçe ilave edilmek ve elde açık bir şemsiye bulundurmak şartıyla tesettür tarzları da bu idi diyor. Rivayet olunduğu üzere Ümmü Seleme radıyallahu anha demiştir ki yani bu dipnotlarla Elmallah Hamdi yazık e, aktardığı bu yorumların işte kendisinin hayattayken, kendisi hayattayken Müslüman kadınların uyguladığı örtünme tarzını yansıttığını söylüyor. Rivayet olunduğu üzere Ümmü Seleme radıyallahu anh demiştir ki Yudnine aleyhinne min celabibihin yani bu ayet nazil olduğu vakit ensar kadınları üzerlerine siyah kisaler giyerek öyle bir sekinet ile çıkmışlardı ki başları üzerinde kuşlar varmış gibi bu sekinet meselesine de işaret edelim arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de yine bu işte Misa suresinde Ahzat suresinde, Nur suresinde kadınların giyimiyle ilgili ayetleri böyle topluca değerlendirdiğimiz zaman oradan çıkıyor ki arkadaşlar tesettür sadece neyi işte neyle örtündüğümüz ne kadar örtündüğümüz meselesi değildir yani bizim konuşma tarzımızın, yürüme tarzımızın bile e, dikkat edilmesi gereken e, esasları vardır. Ve tesettürün zıttı e, teberrüçtür arkadaşlar. Teberrüç kelimesine, yani tesettür maddesine bakarsanız İstem ansiklopedisinden hararetle tavsiye ediyorum. İnşallah bugünlerde tesettür konusunu e, yazıyorum e, ve e, yayınlanacak inşallah Yeni Şafak'ta. E, orada da okursunuz benim yani sonuçta... E, benim burada bir tercihte bulunan bir kanaat belirtmem söz konusu değil ben o yetkinlikte değilim e, aktarı, bize aktarılan bilgileri derleyip toparlayıp işte kendi tatbikatımızdan kendi hayatımızdan e, ekleyebildiklerimizi ekleyerek efendim e, bir yazı oluşturmaya çalışıyorum yani burada şuna bakmamız gerekiyor arkadaşlar e, biz ne yapmak istiyoruz biz Allah, yani burada uzun uzun tabii onu konuşacak değilim biz Allah'ın emrini Tarafsız bir şekilde yani Cenab-ı Hak ne istiyor bizden gerçekten? E, hani bu tarihte kalmış bir mesele mi? Gerçekten tarihsel mi yani örtü? İşte hür kadınlarla cariye kadınların ayrılması için mi? Ve bugün artık cariyelik olmadığına göre e, örtünmeye gerek yok mu gerçekten? Efendim bunu diyebilir miyiz? Böyle bir şey iddia edebilir miyiz? Sahabe nasıl anlamış? İşte tabi onu nasıl anlamış? O ilk nesil, ilk nesil burası çok çok önemli arkadaşlar. Çünkü din söz konusu olduğunda asıl kaynağa en yakın olanların yorumları, en doğru yorumlardır. Tabii ki onların çağın ihtiyaçlarına, sıkıntılarına ve insanların, maslahatlarına göre e, yani ezmilenin tegayyürü ile ahkam tegayyür eder. Uygulama şekli değişebilir. İşte burada da bizim örtünme şeklimizin e, yaşadığımız çağın gereklerine göre değişmesi gibi efendim değişebilir ama öz değişmez, esas değişmez. Yani namaz hiçbir zaman değişmez. İşte Oruç hiçbir zaman değişmez. Ama sizin bulunduğunuz şartlara göre, coğrafyaya göre, saatleri, uygulaması, hatta sizin kendi kişisel, mesela ağır işlerde çalışanlar için bir e, ve bu sürekli ise böyle bir mazeret söz konusu mudur? Bunlar hep e, bizim klasik dönem, yani yeni bir içlihattan bahsetmiyorum. Yani klasik kaynaklarımızda da bunlar ele alınmıştır arkadaşlar. Yani Allah-u Teala bizi... E, <gülüyor> mahvetmek üzere, perişan etmek üzere, bizi sıkıntıya sokmak üzere indirmemiştir dinini. Bizim hayatımızı en verimli, en azami surette verimli olacak ve her iki cinse, bütün insanlığa hep birlikte ulaşabilecekleri maksimum azami saadeti, huzuru, sekineti dünyadayken olabildiğince temin etmek üzeredir bu kurallar arkadaşlar. Ve bunlardan biz anlıyoruz ki Kadının tesettürü söz konusudur, erkeğin de yani burada maksat şöyle düşünmeyin sakın bunu. Arkadaşlar işte bir takım sorular geliyor. Kadın tesettüre girecek, erkeği korumak için ee erkek ne yapacak falan. E, erkek de gözlerini indirecek, bakışlarını indirecek arkadaşlar. Yani kasıtlı olarak eğer nefsi uyanmışsa, ne bileyim şeytan dürtmüşse, e, aklına başka şeyler gelmişse hemen gözlerini kaçıracak, ısrarla bu şekilde bakmayacak, bunu bu düşüncenin peşine düşmeyecek. Arkadaşlar kendisini kontrol edecek ama kadın da kadınlığını kullanacak şekilde e, hareket etmeyecek. Yani konuşmasıyla, oturup kalkmasıyla, yürümesiyle yani bunlarla ilgili ayet-i kerimeler var arkadaşlar kalbinde hatta şimdi bazıları diyor ki işte kadın bak burada da ben konuşuyorum belki de dinleyenler arasında erkekler de var bilmiyorum ee, işte sizin konuşmanız caiz oluyor mu? sesinizi duymaları caiz oluyor mu? arkadaşlar eğer sesimizin hiçbir erkek tarafından duyulması caiz olmasaydı yani konuşma tarzındaki sesimizin e nasıl konuşacağımızla ilgili ayet olmazdı bakın Kur'an-ı Kerim'de e işte konuşacağınız zaman Maruf ve çile konuşun, kalbinde maraz olanların aklına bir şey getirmeyin diyor. Konuşma tarzınızı ciddi vakur, maruf ve çile yani ortalama bir standartla ortalama bir şekilde kimsenin aklına bir şey getirmeyecek şekilde konuşun diyor. İşte teberrüç de arkadaşlar bunun tam zıttı. Yani konuşurken, yürürken, oturup kalkarken, ilişkilerinizde karşı, sürekli. Efendim cinsel kendi cinsiyetinizin avantajlarını kullanarak bir e, Efendim e, ne, ne diyebiliriz nasıl ifade edebiliriz onu e, Yani şeytana vesile olacak Şeytanın işini kolaylaştıracak şekilde hareket etmek e, İşte buna e, argoda bir takım şeyler söyleniyor Ama benim ona çok dilim varmıyor burada ifade etmeye Dolayısıyla kadın e, giyim kuşamıyla işte konuşma tarzıyla oturup kalkmasıyla yürümesiyle yoldaki her duruşuyla her hareketiyle arkadaşlar e, efendim e, sekinet üzere olacak onu gören kişi de sadece ve sadece saygınlık hisleri uyanacak efendim hiç kimseye bir, bir takım hastalıklı insanların aklına her zaman her şey gelebilir. O, o konuda bizim yapabileceğimiz bir şey yoktur. Ama buna prim verecek, onların işlerini kolaylaştıracak, onları tahrik edecek şekilde e, hareket etmeyecek e, her haliyle. E, bütün giyim kuşamıyla dediğim gibi oturup kalkmasıyla, yeme içmesiyle. E, başlarında kuşlar varmış gibi yani... Ee, bunu sadece işte siyah kargalar gibi giyindiler. Hazreti Ayşe'den de öyle bir rivayet var da e, şey gibi düşünmeyin yani siyah renk giyindiler ve efendim e, o tarzda işte öyle bir görüntü verdiler anlamında düşünmeyin. Hani o ağır başlılığı ifade etmek üzere söylenmiş bir e, tasvir diye düşünün. Hazreti Ayşe Resulü, radıyallahu anhadan mervidir. Demiştir ki ensar kadınlarına Allah rahmet etsin. İş bu. Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ayeti nazil olduğu zaman e, mırtlarını, bunu da dipnot düşmüş e, elmalı merhum, Arap kadınlarının tutundukları bir nevi yün futa demiş. Yardılar, onunla başlarını sardılar da Resulullah'ın arkasında öyle namaz kıldılar ki sanki başlarında kargalar varmış gibi. Bu renk meselesini arkadaşlar e, tabii ben şimdi e, burada fetva vermediğimi biliyorsunuz hiçbir zaman da fetva vermeye hiçbir zaman gönüllü olmamışımdır e, sadece zorunlu olduğum zaman fetva da görev yapmışımdır fetvayı çok e, hem e, kendi birikimim açısından e, kendime çok uygun görmem yani benim çok başarabileceğim bir şey değildir ancak çok çok bilinen artık çok bariz çok aleni bilinen suslarda görüşlerimi yani bildiklerimi aktarırım yani onun dışında ben e, fetva makamı değilim e, fetvaya lütfen fetva sorularınızı özelden de çok mesaj yazıyorsunuz yazıyorlar e, lütfen alo fetvaya sorun işte diyanetin fetva ile görevli birimlerine sorun orada bu e, işi bu olan bu konuda ihtisası olan ve toplumdaki bütün o ihtiyaçları ve problemleri bu açıdan takip eden görevlilerimiz var arkadaşlar, alimlerimiz, hocalarımız var. Dolayısıyla onlara sormamız gerekir. Fakat biliyoruz ki işte ben de nereden biliyorum okuduğum kadarıyla siz de lütfen bakın kaynaklara. Herhangi bir renk zorunluluğu yoktur arkadaşlar tesettür konusunda. İşte niye peki bu rivayette siyah kargalar geçiyor? E, muhtemelen o günlerde çok renkli dokumalar belki de olmadığı içindir veyahut da efendim o kullandıkları örtünün ağırlıklı olarak e, bilemiyorum yani bunun hani sosyolojik sebebini bilemiyorum çünkü şunu biliyoruz ki ne peygamber efendimiz tarafından ne ayetlerde ne fukahanın kesin e, yani bu konuyla ilgili içtihatlarında fetvalarında bir renk dayatması veya sınırlaması hiçbir zaman olmamış. Burada ne demişler işte toplumda şey yapmayacak şekilde, böyle çok göze çarpmayacak şekilde, toplum ortalamasına uygun olacak şekilde demişler. E, bu renk meselesi ona bakarsanız erkekler için de hakeza söz konusudur. E, ve bunun da coğrafyaya, kültüre göre değiştiğini biliyoruz. İşte bir belgeselde Afrika'daki bir tekkede e, zikir merasimini e, izlemiştim. Arkadaşlar erkekler işte e, sesli zikir yapıyorlar ayakta. Ee, ve <gülüyor> kıyafetlerini görseniz arkadaşlar işte lilalar, sarılar, yeşiller, kırmızılar, maviler e, inanılmaz bir cümbüş e, şeklindeydi. Şimdi ve tabi çok büyük bir harmoni çıkıyor ortaya o kadar renk böyle bir araya gelince. Bugün bizim erkeklerimizden herhangi bir tanesi o renklerden birini böyle boydan boya giyecek olsa hakikaten hepimizde böyle bir şaşkınlık yaşarız gördüğümüzde. Renk meselesi hakikaten biraz kültürel bir mesele. Bulunduğunuz topluma göre hatta ve hatta aynı toplumda bulunduğunuz o anda bulunduğunuz yere göre bile e, renginizi e, se dikkatle seçmeniz gerekiyor. Renk arkadaşlar giyim kuşamda son derece önemli. E, nasıl diyelim? Mesajlar içeriyor. İşte biliyorsunuz iş dünyasında bunun kuralları var, protokolde bir takım kuralları var. İşte bir e, resmi bir yemeğe giderken giyeceğiniz bir renkle e, bir arkadaşınızın düğününe giderken giyeceğiniz renk aynı olmayabiliyor. Hatta orada bile adı konmamış kurallar var yani. İşte kına gecesine gidiyorsanız bir genç kızın, efendim orada değil mi, Yani gelinin giydiği rengi mümkünse giymemeniz gerekiyor. İşte düğününe gidiyorsanız beyaz renk giymemeniz gerekiyor fotoğrafta gelinle beraber bir tane de boydan boya bembeyaz birisi olmasın diye. Yani renk böyle arkadaşlar, kültürel, coğrafi, iklim. İklim çok önemli. Efendim ekonomi çok önemli. Yani her istediğiniz kumaşı, her istediğiniz rengi her zaman bulabiliyor musunuz? Ee, bunun kendi hayatımda da örneklerini söyleyeyim arkadaşlar. Mesela e, benim babaannem, anneannem yani benim e, benden iki önceki nesi e, kendi e, kumaşlarını kendileri üretmişler arkadaşlar. Keten yetiştirmişler. Bahçelerinde, tarlalarında. Onu işte liflere ayırmışlar nasıl ıslatıp dövüyorlarmış tokmaklarla sanırsam. Sonra ondan ip eğirmişler. O ipleri kendi dokuma tezgahlarında dokuyarak e, kumaş üretmişler. Ve ondan bizim oranın tabiriyle keten göynekler yapmışlar çoluk çocuklarına. Efendim onları giymişler. O kadar zahmetli bir şey ki yani bir yıl bekleyeceksin o keten yetişecek de ipliğe dönüşecek de işte o kadar uzun bir emek her aşaması elden geçerek efendim üretilecek bir kumaşın ne kadar kıymetli olacağını düşünün öyle boya yok kimyasal boyalar yok herkesin göynekleri böyle e, krem gibi bir renkti yani benim e, çocukluğumda hatırladığım ve e, o kadar çok yamalık vardı ki üzerinde yama yapmışlar niye çünkü atamaz yani o kadar kıymetli bir şey ki o kadar büyük bir emek verilmiş ki onu nasıl atsın Dolayısıyla işte erkek de o krem rengi göğneği giyiyor, kadın da krem rengi göğneği giyiyor. Yani bu yüzden mesela basma bir basma almak gidip kasabaya işte bir basma almak çok kıymetli bir şey böyle. Renkli giyinmek mesela işte çubuklu dokumalar çok kıymetli mesela. Dolayısıyla bunların kültürel olduğunu, ekonomik ar arka planı olduğunu, coğrafi arka planı olduğunu renk meselesini bilelim yani. Yalnız bulunduğumuz ortama... Arkadaşlar uyum sağlamak ve o ortamın adab-ı muaşeretine uyum sağlamak da bir zeka ve görgü meselesidir. Ona da dikkat etmek lazım yani bulunduğumuz şehirde yaşıyorsak ona göre. Şimdi mesela şehirdeki kadınların örtülmesiyle köydeki kadınların örtülmesi de hiçbir zaman bir olmamıştır tarih boyunca. Tarlalarda çalışırken nasıl örtünecekler yani? İşte çalışan kadınlar bir takım... Çalışan derken yani profesyonel anlamda meslek bir meslek sahibi olan kadınları kastetmiyorum. Yani işte su taşıyan kadın, efendim çamaşır yıkayan kadın, tandır yakan kadın ee değil mi? Bunların da tesettürleri bizim şehirdeki kadınlar gibi olmamış hiçbir zaman. İşte ee şehir kadınlarının kıyafetleri biraz da üst tabakadansa sürekli eliyle düzeltebileceği kıyafetler olmuş. Çok ilginç bunlar. Moda ve Zihniyet kitabını okumanızı tavsiye ederim. Fatma Karabay'ın doktora tezi. Efendim niye? Çünkü işte bir iş yapması gerekmemiş. Mesela bizim başörtümüzdeki iğneye takmışlardı bir dönem arkadaşlar. başörtünüzde iğne varsa işte belli yerlere giremiyordunuz. Çünkü o iğne ile başörtüyü bağlamanız siyasi bir sembol sayılmıştı birileri tarafından. Ee, o kadar ilginç ki yani ben bunu kendimden biliyorum arkadaşlar benim de en rahat ettiğim bağlama şekli doğrusunu isterseniz yani fizik olarak rahat ettiğim bağlama şekli şu şekilde eskiden böyle bağlardık biz yani başörtüyü üçgen yapıp işte şu şekilde bağladık. ben ilk örtündüğümde öyle örtündüm neden rahat bir bağlama şekli çünkü boğazınız işte nefes alır bütün her, yani tabi biraz e, örtünme e, hep kontrol gerektirir yani eliniz devamlı burada olması lazım çünkü o gevşer işte şuralardan e, boynunuz görünebilir vesaire. E, ama neden peki sonra iğneye geçtik biz arkadaşlar çünkü onunla işte otobüse bin, yani o şehirli Mahallesinden dışarı çıkmayan, en fazla işte komşusuna kadar giden, eğilip kalkmasına gerek olmayan, elinde bir şeyler taşımasına gerek olmayan, orta ve üst sınıf e, dindar kadınların örtünme biçimiydi arkadaşlar. Çünkü elini devamlı burada tutabilir yani hiçbir şey taşımaya en fazla bir kol çantası taşıyor. Fakat şimdi sonra ne oldu? Bizim gençlik yıllarımızda yani işte otobüse bineceksin Kadüke'ye ineceksin, oradan vapura bineceksin, karşıya geçeceksin, oradan tramvaya bineceksin, üniversiteye gideceksin falan. Yani veya çalışacaksın, işte bir okulda öğretmenlik yapacaksın. Nasıl yani bütün gün başörtünle uğraşabilirsin? İğne takmayı ve o iğnelerle tutturarak işte bir kere sabah bağladıktan sonra bir daha ancak abdest almak gerekirse... O saate kadar saatlerce bozulmadan durması için eşarbımızın ve elimizin devamlı eşarpta olmaması için e, ürettiğimiz bir e, pratik e, örtünme biçimiydi. Ama onda da e, efendim e, az uğraşmadık yani bu siyasi bir sembol değil e, diyebilmek için. İşte verlike bu yani bu şekilde örtünmek, bu tesettür edina en yorafne onların tanınmalarına. Mebzul cariyelerden, adi kadınlardan vakar ve heybetle seçilerek hürmet edilmelerine, felayu veyin ve binaenaleyh incitilmemelerine elverişli olan surettir. Şimdi arkadaşlar bu söylem bugün, işte burada şu anda kaç kişi, 1400 küsur, 1500'e yakın kişi var. Arkadaşlar bu söylem bu, bu 1500 kişinin içinde yaklaşık 1000 kişiyi belki rahatsız eden bir söylem. Allah'ım diye Yazır'ın bu söyledikleri. Yani e, bir kadın işte belli bir e, kıyafet giyerse, belli bir şekilde giyinirse işte açık saçık diyelim veya işte davetkar diyelim. Yani davetkar dememiz bile çok saldırgan bir e, söylem sayılıyor. Efendim e, yani o işte kendisine böyle eziyet edilmesini hani meşrulaştırmış mı oluyor öyle giyinerek diye hepimiz buna el birliğiyle karşı çıkıyoruz ve kadına yönelik işte tecavüz, taciz, saldırı vesaire konularında kadın ne giyinmiş olursa olsun saat kaçta nerede olursa olsun bu yapılmamalıdır tabii ki ben de öyle düşünüyorum arkadaşlar yani kadın işte çok mini etek giymişti çok kısa şort giymişti kesinlikle meşru bulmuyorum tabii ki Allah Teala asla böyle bir şeyi e, caiz ve meşru görmüyor ben nasıl görebilirim efendim o ayrı bir şey yani o giydiğinin günah olması yanlış yapıyor olması ayrı bir şey bundan dolayı onu taciz edebiliriz veya onu rahatsız edebiliriz e, çünkü o davet ediyor böyle giyinerek o bunu davet ediyor diye düşünülmesi apayrı bir şey çünkü arkadaşlar allah Teala erkeğe hiçbir zaman bir kadın böyle giyiniyorsa sen de onu rahatsız edebilirsin demiyor işte az önce söylediğim gibi Nur Suresi tefsirini baştan sona sizlerle beraber okuduk. Oraya bakarsınız. E, fakat e, bir gerçek olarak yani bunu kabul etmeyebilirsiniz ama üzerinde düşünün arkadaşlar. Çünkü biz burada e, bizi yaratan, bizi tasarlayan, bizim e, kendimize bile itiraf edemeyeceğimiz belki de, itiraf edemeyeceğimiz demeyelim, farkına varamayacağımız en derin yönlerimizle bizi tanıyan, Alemlerin Rabbi olan allah Teala böyle söylüyor. Ne diyor? Kelimelere bakalım. Bu şekilde tesettürlü giyinmesi bir kadının, derlike bu, bu giyim tarzı, en tanınmasına ve eziyet edilmemesine daha uygundur diyor. Daha uygundur. Yani garanti de yok, onu da söyleyeyim. Yani böyle giyinirsen hiç başına bir şey gelmez. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü tesettür sadece giyinmekten ibaret değil. Ee, onun şeyine girmeyeyim detaylarına girmeyeyim. Ee, efendim daha uygundur. Yani sen iyiim kuşamınla topluma olabildiğince ben Allah'a saygı duyan, Allah'ın dinine saygı duyan, e, itibar eden, itaat eden ee, onun kurallarına uyan ve ona göre yaşamak isteyen bir kadınım, bu bir insanım. Bu mesajı vermen gerekiyor topluma. Allah Teala bunun e, senin için daha uygun olduğunu, yani bir kadın için daha uygun olduğunu söylüyor. Şimdi bakın ne diyor Elmalı. Gerçi ezayı kendilerine davet edecek olan içi bozukları örtü zaptede verecek değildir. İşte az önce söylediğim. Yani. Ee, bütün kadınların örtülü olduğu dönemlerde gayrimeşru ilişkiler olmadı mı? Ee, gayrimeşru ilişkileri davet eden, bunun için uğraşan, bunun için çeşitli yollar icat eden kadınlar olmadı mı arkadaşlar? Lakin diyor, evet yani örtü içi bozuk insanı zaptetmez. etmez. Lakin imanlı temiz kadınların kirli nazarlardan Sadeflerinde meknun inciler gibi mahfuz kalmalarına en layık olan surette budur. Yani kendisini topluma bu şekilde ilan eder. Bu şekilde ifade eder kendisini. Arkadaşlar ister kabul edelim ister etmeyelim. Lütfen az önce söylediğim gibi işte beden dili, efendim az önce söylediğim gibi iş dünyası, protokol... Adab-ı muhaşeret, giyim kuşamla ilgili adab-ı muhaşeret e, kurallarına bakın. Batılı olanlara, doğulu olanlara, tarihi olanlara, güncel olanlara hepsine bakın. Arkadaşlar giyiminiz, kuşamınız tepeden tırnağa bütün herkese mesaj verir. Gerçek budur. Ama vermemelidir, ama beni tanımlamaz benim giyimim, işte ben ayrı bir insanım, kıyafet başka böyle demek sadece sizin temenninizdir. Gerçek bu değildir. Gerçek arkadaşlar, siz kullandığınız renkle, modelle, her şeyle tercih ettiğiniz giyim kuşamınızdaki en küçük aksesuara varıncaya kadar arkadaşlar, bunların hepsi karşı tarafa bir mesaj verir. İşte Allah Teala diyor ki, sen düzgün mesaj vereceksin diyor. Karşı tarafa da diyor, ki, sen de diyor oldu oldu ya bir şey bir bir şey hoşuna gitti ya da işte nefsin seni kışkırttı, şeytan kışkırttı, sen de bakışlarına sahip olacaksın diyor. Elini süremezsin hiçbir kadına diyor. Baş başa hiçbir yerde kalamazsınız diyor. Yani kadın ve erkek ilişkilerinde arkadaşlar gayrimeşru ve istenmeyen durumlara düşmememiz için din bütün tedbirlerini almıştır. Ama tabii ki her sistemi insan bozabilir arkadaşlar. İnsan her sistemi bozabilir yani mükemmel dünyada böyle kusursuz mükemmel işleyecek bir sistem yoktur İnsan onun boşluklarını bulabilir hatta Allah uzun ömürler versin biz Haseki'de okurken fıkıh hocamız Mehmet Savaş Hoca demişti ki bir defasında ben dedi her akşam dedi bir tasavvuf metni okurum bir parça her akşam fıkıh bilgim çünkü çok gerçekten hocaların hocasıdır Mehmet Savaş Hoca çok kıymetli bir fakihtir. Dünyada Türkiye'de tanıdığından daha iyi tanınır. Efendim fıkıh bilgim beni sürekli cevazları bulmak, sürekli kaçış yolları bulmaya sürüklemesin diye. O Allah korkusunu, takvayı, ihlası sürekli kendime hatırlatacak şekilde her akşam bir tasavvuf kitabından bir bölüm okurum ki fıkıh bilgim beni böyle hep kaçış yolları bulacak şekilde o, o şekilde yönlendirmesin diye. Evet asıl o vakittir ki yani bu gerçekleştiğinde mümin kadınlar bu kurallara uyduklarında onlara eza edecek olanların açık bir vebal ve buhtan yüklenmiş oldukları tebeyyün eder. Artık orada kadının hiçbir şeyi yoktur erkeğin hiçbir hafif kadının hiçbir suçu yoktur erkeğin hiçbir hafifletici nedeni yoktur e, açık ve saldırgan açıkça bir saldırganlıktır eğer böyle bir kadına da rahatsızıcı bir şey yaparsa nitekim işte Yahudiler bir Müslüman kadına biliyorsunuz Medine çarşısında e, Yahudi çarşısında e, böyle e, ta, e, saldırgan davranmışlardı şimdi arkadaşlar burada bir şey e, daha söyleyelim biliyorsunuz bizim bir atasözümüz var malını hıfset hırsızı günaha sokma der ve İslam hukukunda da bildiğim kadarıyla arkadaşlar mesela hırsızlıkla ilgili yani mala yönelik bir saldırganlıkla ilgili suçlarda eğer mal sahibi malını gerektiği gibi muhafaza etmemiş ortada bırakmışsa o malın çalınmasından dolayı hırsızın eli kesilmez mesela ceza düşer yani bunları da bu vesileyle bu bağlamda hatırlatmış olayım sonucu ve on birbirine konuları birbirine bağlamayı size bırakayım ve binaenaleyh bundan evvelki ve sonraki ayetlerin hükümlerine dahil olacakları o kişilerin Anlaşılır. Şimdi bunun arkasından münafıklardan bahsedilecek, sonra kafirlerden bahsedilecek. Yani diyor ki bir kadın bu ayetlerde Allah'ın tarif ettiği gibi giyinmiş, düzgünce bir toplum içinde düzgünce sesiyle konuşması ya burada onlardan bahsedilmiyor da her haliyle tesettüre riayet etmiş. Sen hala onu taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun. İşte senin durumun diyor bundan sonraki ayetlerdeki ve bundan evvelki ayetlerdeki e, hükümlere uygun düşer diyor şimdi ayet-i kerimenin nasıl bittiğini de o kadar muhteşem bir şekilde yorumluyor ki Allah ondan razı olsun ve rahmet etsin nasıl bitiyor ayet-i kerime ve kanallahu gafurarrahima bununla beraber yani bütün bu hükümler anlatıldı bununla beraber Allah gafur rahim bulunuyor gafur arkadaşlar günahları örten demek affeden örten demek Burada bu tezyil çok manalıdır. Bu şekilde tamamlanmış olması ayet-i kerimenin. Bu bize şu manaları ilham eder. 1- Allah'ın mağfireti çoktur. Bugüne kadar geçmiş olan açıklıklara mağfiret buyurur. O kusurları örter. Rahmeti de çoktur. Bundan böyle emrini tutanları rahmetiyle çok bekam eder. Yani geçmişte bu konuda hatalarınız olmuşsa Allah gafurdur. Gelecekte buna göre hareket ederseniz, bu ayetlere göre hareket ederseniz Allah'ın rahmetini görürsünüz karşınızda diyor. Bu birinci yorum. İkinci yorum, Allah gafur rahim olduğu için dil ki kadınlara eza edilmesine razı olmaz ve onun için örtülmelerini emreder. Bu da makul. Yani tesettür emri bir eziyet değil. Arkadaşlar bir külfet değil, bir rahmettir. Allah'ın rahmetidir. Allah'ın kadın kullarını e, hoş olmayan durumlara düşmekten e, korumak istemesidir. Üçüncüsü tesettür emrolunduğundan dolayı. Bakın bunu da söylüyor arkadaşlar. bu kadar, Neredeyse hani e, yüzünüzü de örtün diyecek yani. O kadar bu konuda hani... Ee, çok böyle açık ve kesin bir şey söylemese de o görüşleri ağırlıklı olarak zikrediyor ve tercih ediyor ona rağmen bakın 3. yorumda ne diyor tesettür emrolunduğundan dolayı da kadınlar bir tazyike maruz bırakılmasın ifrata gidilmesin yani yok işte e, gözünü bile kimse görmeyecek yok işte sesini kimse duymayacak yok evden dışarı çıkmayacaksın ee, mesela fitne kavramı devamlı kadınlar için söz konusu edilir arkadaşlar. İşte kadın e, fitneye sebep oluyorsa evden çıkmasın. Neden? Neden arkadaşlar? E, e, kadının zaten fitneye sebep olmayacağı şekilde koymadı mı allah Teala bu kuralları? Yani tesettür emri, işte konuşmasıyla ilgili, oturup kalkmasıyla, yürümesiyle ilgili bütün o emirler. Niçin? Kadın toplum içinde bulunacağı içindir arkadaşlar. Kadın evinden hiç çıkmayacaksa zaten bunlara gerek yok ki. Anlatabilir mi? Diyor ki yani tesettür emredildi diye kadınlar bir tazyike maruz bırakılmasın, ifrata gidilmesin, aşırılığa kaçılmasın bu konuda. Çünkü Allah gafur rahimdir. Bu emri onların aleyhine değil lehine olarak vermiştir. Demek olabilir. Böyle de olabilir. Yani bu ayetin böyle bitmesi. O gafur ve rahim olan Allah bu emri verdikten sonra emnu asayişi, ahlak ve huzuru ihlal ve ifsat edenlere karşı. Yani sen bu, bu, bu, bu kurallara, uyan kadınlara da rahatsız edici haller oluyorsa, işte bozuyorsa düzeni birileri, Onlara karşı celal ve azametle buyuruyor ki 60. ayet kerimede, Le yentehil kerimede Celalim hakkı için söylerim ki eğer vazgeçmezlerse o münafıklar münafıklıktan ve onun eza'yı mucip olan ahkam ve ahlakından münafıklık ney arkadaşlar biliyorsunuz gerçekte inanmadığı halde inanıyormuş gibi gözükmek içiyle dışı başka olmak Dışarıdan kendisini başka türlü ilan etmek, tanıtmak topluma ama iç dünyasında başka amaçlar, başka garezler gütmek. Bilhassa da itikadi konuda arkadaşlar. Vellezîne fî kulubihim maradun. Bakın eğer o münafıklar bu kötü ahlaktan vazgeçmezlerse ve münafıklar ve illa münafık olmayabilir adam. Ve vellezîne fî kulubihim maradun. O kalplerinde hastalık, maraz bulunanlar, kalpleri bozuk olanlar, henüz İslam terbiyesini tam almamış, fıskı fucura meylederek müminin ve müminata, erkek müminlere ve kadın müminlere eza eden ahlaksızlar, vel murcifune fil medineti ve şehirde eracif neşredenler, eracif, aslında ircaf aslında zelzele manasına olan recefe'den mehuz olarak o recefe kökünden alınmış o da zelzele anlamına geliyor. Ortalığı sarsacak tahrikat yapmak demek. Tahrikat yani birilerini tahrik ederek ortalığı sarsacak fitneler, fücurlar, günahlar, efendim e, hadiseler üretmek demek. Demektir ki fiili de olur kavli de. Şimdi burada Cenab-ı Hak kaç e, tür insanı tehdit etti arkadaşlar? Tehdit edecek daha da yani önce saydı onları. Üç tür insanı. Münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar, kalpleri bozuk olanlar ve toplumda pislik yaymak isteyenler. Toplumda büyük olaylar çıkarmak isteyenler. Bunlar eğer vazgeçmezlerse. Bu, e, Lene Huriyenneke oraya geleceğiz daha cevap gelmedi daha bunlar vazgeçmezlerse ne olacak daha cevap gelmedi. Bundan dolayı yalan yanlış uydurma havadisler neşretmeye ircaf denildiği gibi o yoldaki yalanlara da eracif denilir. Bunu yapanlar içinde münafıklar dahi varsa da ayrıca zikrolunması daha başkalarını da göstermiş olur ki Medine ve civarındaki Yahudilerdi bunlar diyor. Bütün bunlar akıllarını başlarına alıp bu fena huylardan tevbekar olarak bu yaptıklarından vazgeçmezlerse lenu uriyen neke bihim çok ilginç ceza ne yani ceza demeyelim de ne olacak yani bunlar vazgeçmezlerse ne olacak ne ile Cenab-ı Hak onları ikaz ediyor tehdit ediyor Lenu uriyen neke bihim iki tane teekit edatıyla başta lam sondaki şeddeli nunla azameti şanımla muhakkak ve mutlak seni onlara igra ederim Musallat kılar, saldırtırım, katillerine, tebuitlerine teşvik ve sevk ederim. Yani öyle şartlar olur ki, öyle şeyler yaparlar ki bunlar, öyle suçlar işlerler ki tepelerine çökersin, işte idam mı gerekiyor? Sürgün mü gerekiyor? Efendim katil ve tebaid dediği o uzaklaştırma sürgün. E ne? Hapis mi gerekiyor? Ne gere onlara, onlar bu, bu, bu ahlakı terk etmezlerse öyle suçlar işleyecekler, öyle yanlışlar yapacaklar ki kanun, devlet, hükümet tabi o dönemde bu peygamberimiz oluyor onların tepelerine çökecek. Efendim tabi burada hani adil bir sistemden ee, ancak bunu bekleyebiliriz. Tepelerine çökecek, başlarına gelecek olan gelecek. Tüm mela, ve runeke artık orada çok uzun kalamazlar diyor. Bir dakika. Seni kendilerine musallat edebilirim. Sonra orada civarına pek az yanaşabilirler. Yani sana yaklaşamazlar, senin toplumuna yaklaşamazlar, içinize giremezler. Il fihah illa kâliylen diye ayet-i kerime devam etmişti. E, ne olur? Melun -um, melun -um, nerede ele geçirilirlerse tutulurlar ve öldürülürler de öldürülürler. Yani e, savaş olur, işte başka e, büyük suçlar işlerler ve o ondan dolayı sen de onların tepesine çökersin. Asla haksızlık yaparak değil, asla. işte siz... E, muhtemel suçlar e, işleyeceksiniz o suçları işlemeden biz sizi cezalandıracağız vesaire gibi değil Arkadaşlar bu, bu yolu bırakmazlarsa münafıklığı işte toplumda huzursuzluk çıkarmayı toplumu böyle çalkalayacak skandallar üretmeyi Efendim e, içlerini dışlarını, temizlemeden insanlar hakkında kadın, bu kadınlar olabilir karşı cins olabilir hakkında kötü kötü düşünceler beslemeyi bırakmazlarsa bu ahlak bu yaşantı onları öyle şeyler yapmaya sevk edecek ki sen de tepelerine bineceksin efendim onların cezalarını vereceksin dolayısıyla burada bu şekilde onlar uzun süre barınamazlar diyor Cenab-ı Sünnetallâhi fillezîne haleu min gafl. 62. ayeti i kerime. Allah'ın sünneti bundan öncekiler hakkında Allah'ın sünneti budur. Yani adet etmiş olduğu kanun muktezasıca böyledir bu. Bir memlekette bir arzda fitne ve fesada sağ edenler öteden beri her millette katlü teb'id ile cezalandıra gelmişlerdir. Ya idam edilirler ya sürgün edilirler ya toplumdan uzaklaştırılırlar hapsedilirler yani hiçbir toplum Kendisini dinamitleyecek şekilde, kendisinin sonunu getirecek şekilde, fitne ve fesadın özgür bir şekilde, böyle sınırsız bir şekilde e, efendim ilerlemesini istemez. Kendi varlığını korumak ister. Bunun da yolu hukuktur. İşte e, hukuk dairesi içerisinde her türlü suçla, Mücadele etmektir. Velen tecideli sünnetillahi tebdila, sen de Allah'ın o sünnetine kanununa bir tebdil bulamazsın. Yani geçmiş ümmetlerdeki bir takım ahkam ve kavaniğini nesheden bir takım kuralları, kanunları yürürlükten kaldıran dini İslam. Öyle muzır ve müfsit olanları, toplumda bozgunculuk çıkaranları, zarar verenleri def-ütenkil etmek kanununu nesih ve tebdil etmek için gelmemiştir. Yani bilin ki evet önceki ümmetlere de yürürlükte olan bazı kanunları İslam kaldırmıştır, neshetmiştir. Ama bilin ki buradaki değil diyor. Bu değil. Yani bir toplumda Maide suresinde... O ayet kelimeler geçmişti size, geçen hafta zannederim söylemiştim. Çünkü Allah müfsitleri sevmez ve Müslümanlık fesadı çoğaltmak için değil, salahı çoğaltmak içindir. Şimdi bu araya kıyamet girdi arkadaşlar. Sana kıyamet saatini soruyorlar. Saat meselesini konuşmuştuk geçen hafta. Kur'an'ın tehdit ve inzarı vaki oldukça yani ne zaman Kur'an böyle insanları ikaz etse uyarsa müşrikler istihza yolu alay suretiyle e, istical sureti istihza yolu istical ne demek? Yani gerçekten öğrenmek amacıyla sormuyor veya gerçekten merak ettiği için sormuyor. Sırf alay etmek için ne zaman o kıyamet o bahsettiğiniz kıyamet ne zaman? Diyerek münafıklık ve muziplik için, Yahudiler de imtihan için, Müslümanları denemek için kıyametin ne vakit olacağını sorar dururlardı. ul innema de ki buradan sonrasını tefsir etmemiş arkadaşlar bölümün. Biz de mealini okuyup geçelim. Efendim, de ki onun ilmi Allah'ın nezdindedir. Konuştuk bunu ve ne bilirsin belki o saat yakında olur. Şu muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara bir çılgın ateş hazırlamıştır. Tabi burada niye şimdi kafirlere geçti? Çünkü arkadaşlar Allah'ın verdiği bir bilgiyle alay etmek küfürdür. Allah'ın verdiği bir haberle, bir bilgiyle, Allah'ın kitabındaki bir bilgiyle. Onun için ısrarla ben bütün mümin kardeşlerime <gülüyor> her vesileyle söylüyorum. Bir hususta Cenabı Hak'ın bir emri olur ve siz onu yerine getiremeyebilirsiniz, ben getiremeyebilirim. Çünkü hepimizin eksikleri var, hepimizin günahları hataları var. Arkadaşlar, bu bir hata yapmak veya bir konuda hata yapmak devamlı bile olsa bizi dinden çıkarmaz. Onu hata görmemek dinden çıkarır. Allah'ın yanlış dediği bir şeyde yanlış kabul etmemek. Allah'ın doğru dediği böyle yapın dediği bir şeyi hayır bu gereksiz lüzumsuz görmek bu imanı tehlikeye sokar işte bunlar alay ettikleri için Allah Teala'nın bildirdiği kıyametle hemen arkasından kafirler geldi Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır orada muhallet kalırlar ebediyen ve ne bir veli bulabilirler ne de bir nasir. o gün yüzleri ateşte çevrilirken Ah derler, ah ne olurdu? Bizler Allah'a itaat edeydik, peygambere itaat edeydik. Peki e, nasıl oldu da buraya düştüler? Onu da açıklıyor ayet-i arkadaşlar. Burada işte örnek alma, rol model, kimleri önünüze geçiriyorsunuz, sizin nazarınızda büyük kişi kim, kime büyük diyorsunuz, e, kimi e, kendi hayatınızda bir... Şimdi idol kelimesini kullanıyor bazıları. Sakın kullanmayın arkadaşlar. Lisanımıza çok dikkat edelim. Kamus namustur diyor Cemil Meriç. Efendim ve kesinlikle katılıyoruz biz de buna. Kelimelerin arkadaşlar kelimeler vücut bulur. Kullandığımız kelimeler vücut bulur biliyor musunuz? Yani gerçekleşir bir süre sonra. Idol put demek ya. İdol, benim idolümsünüz hocam diyor yani. Nasıl ben şimdi bunu, bu övgü mü, hakaret mi, hepimiz için bir tehlikeli bir, bir şey mi, bir ikaz mı? Onun için arkadaşlar aman ha, idol, idol kelimesini asla ve asla kullanmayın. Fakat önünüze geçirdiğiniz, büyük saydığınız, görüşlerine itibar ettiğiniz, onlar gibi olmak istediğiniz kişiler kim? Lütfen bunları çok dikkatli seçiniz. Hepimiz çok dikkatli seçelim kime hayran olacağımızı arkadaşlar bir bir edebiyatçıyı beğenebiliriz mesela bir roman yazarını beğenebiliriz romanlarını beğenebiliriz ama onun gibi olmak istiyor muyuz o kişi gibi olmak istiyor muyuz gerçekten? Onun o romanda anlattığı kahramanlar gibi olmak istiyor muyuz? Yani çok e, süzgecimizi çok sıkı tutalım bu konuda. Çünkü onlar diyecekler ki Ya Rabbena demektedirler. Doğrusu bizler beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Ya Rabbena onlara azabın iki katlısını ver kendilerini ve kendilerini büyük bir lanetle. Na, lanetle. Biz de tabii bir de şu açıdan bakmamız gerekiyor bu konuya. Bizi örnek alanlara biz nasıl bir yol gösteriyoruz, nasıl rehberlik ediyoruz farkında olmayarak arkadaşlar. İlla farkında olarak olması gerekmiyor. Yani beni örnek alanlara ben nasıl bir hayat tarzı onları sevk ediyorum, rehberlik ediyorum bu konuda da çok titiz olmamız gerekiyor bu ayet kelimeler çerçevesinde. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse. Arkadaşlar Sebe suresi 15. ayet-i kerimeden 21. ayet-i kerimeye kadar olan bölümü göreceğiz inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.